sebebi hilkati alem olan Muhammed Aleyhi Salatu Vesselam'ı evladına, eshavene, enshavene, evlilerine her şeyden çok imanını kemale giyerek Hakk'ın cennetine talip, rüzasına rağdık, cemaline aşık olan mühmiler, aşık-ı Allah ilminde en yüce makam Kur'un Allah'tan korkmasıdır. Muttakilerdir. Allah'tan korkanlardır ki onlar en yüce makamı, en yüce makamı ihraz etmişlerdir. Muttakilerin Allah'tan korkanların başı, imamı evveli Hz. Muhammed Aleyhisselatü'ne Bir defa düşün, bu alemi cenab-ı hak habibi efendi devretine halk etmiştim yani Hz. Muhammed hürmetine. Bir hadisi kutsiyi de buyurmuş ki devletle devlet levlâk, akrema halatın eblâkisini hak etmeseydim habibi Muhammed. Bu kainatı adı halketmezdim. Ve yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerih-i kainatı ayrad bulunmaktadır bu sözle ve makamı bizlere bildirilmiştir. Böyle olmasına rağmen, Allah'ın pek sevgilisi olmasına rağmen Hak'tan en cihade korkan Habibi Huda Şefi'i Ruzgeza Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam. Hatta Vesilatı söylemiştim ama yine söyleyeyim, Miraç'ta ben Cibri'yle emiri gördüm Devenin üzerindeki bulunan şu Rüzgar eski vakit olması titriyorsa hak korkusundan öletmiyor diye. Hatta sormuş Cebrail Aleyhisselama Demiş ki, ya Cebrail seni Allah vahim meleği yapmış, bu makama çıkmışsın. Hak'tan bu kadar korkmanın sebebi nedir? Ya Rasulullah diyor, İblisi görmedin mi şeytanı, azazili? Semada ve atta Rabbine secde gel bırakmadı. Yüz binlerde seni Allah'a hiva etti. Fakat ufak bir şeyden dolayı, ufak bir itirazdan Hz. Adem Aleyhisselam'a Secde edilmesinden dolayı rahmet-i ilahe edin ne için? Yani bu haber bizim için çok mühim bir hadise. Gönüller açık bir ovaya benzer. Her taraftan rüzgar eserir içerisindir. Hak korkusunu bırakmamalı insan hak korkusu olan gönüller, Hak Teala'nın sarayı olan gönüllerdir, kalplerdir yani. <gülüyor> Allah o gönülü tecelli eder ki, işte evvelleri Hazreti Habib Hu'da Hazreti Şefi Yuruz Ceza, İmam-ı Etkia Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem. Onun eshabı da bu tarzda haktan korkarlardı. İleri gelen eshabından ve cennet ile tepşir olan Hazreti Ömer, hatta anh Hazretleri anh ve hazretleri, اِنَّ اَزَابَكَ لَا ayet kelimesini işittiği vakitte attan aşağı düştü. Yani manası Allah'ın azabı muhakkaktır. Bu ayeti işitti, titreyerek attan aşağı düştü. Bir ay kerimesine gelemedi. Gene sahabeden bir siyahi yüzü sahabe. Yani yüzü siyah, göğünü nurdan daha akılan bir sahabe. Huzur-u Risalete vardı, Fahri Risale sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna. Ya Rasulullah ben bir, bir günah işledim dedi. Bu işlediğim günahı allah Teala Hazretleri gördü mü? Elbette gördü Peygamberimiz. Tekrar etti, gördü mü yalnız? Evet, elbette gördü. Kitledi ve derhal ruhunu Allah'a teslim eyleti. Bu kadar haktan korkarlar. Hilafet Hazreti Ömer İbni Hattafa teveccüh ettiği vakitte Cenabı, ı Hz. Ömer, geceleri sabaha kadar uyumaz. Mahalle mahalle, kapı kapı dolaşır, İbadullah'ı beklerdi. Ve derdi ki, ekseni zamanda, keşke Ömer'in annesi, Ömer'e doğurmuş olmasaydı, bu makam bize tebeccühü etti, bunun hesabı çok ağırdır derdi. Hatta, vefatı esnasında kendisine dediler ki, Evobekir ısındık senin seni yerine namzet göstermişti sen de namzet göstermez misin? Mesela oğul oğulun Abdullah Abdullah ibn Ömer için söylüyorlar onu halide göster dedi ki hayır bir evden bir kurban kâfidir dedi ben kurban oldum yani kâfi o kadar bu kadar haktan korkarlar bir gece diyor ki İbn Abbas Hazretleri baktım ki Ömer'i hatta gece dolaşıyordu nasıl geldi Niyâmi? ''Arkadaş olabilir miyiz?'' E konuşalım.'' diyor. ''Beraber dolaşıyoruz.'' diyor. Bir ömrüne geldik. Baktık ki bir ihtiyar kadın içeride. Çocuklardan şimdi yemek pişecek, biraz sabredin.'' diye hem ağlıyor, hem bir takım kasiller söylüyor. Çocuklarını uyutmaya çalışıyor yani mini vaziyetinde. Hep iyi bekledik orada. Bir türlü o tencerede yemek pişiyor. Sonra halit Ömerli Hatta Kapıyı çaldı. Dedi ki, hanım, bizim evlerimiz gibi değil onların evleri. O devirde. Tencerede ne var Diyor. Sorduk. içerisinde su var ve içerisinde birkaç tane taş var. Niçin için böyle diyorsun? Çocuklarımı uyutmak için açtır günlerleri. Onlar yemek pişecek diye uykuları gelecek, uyuyacaklar. Sabah bulacağız dedi. Dedi ki çocukların babası nerede? Çocukların babası gazaya gitti, harama gitti. Allah Ömer'i bildiği gibi icra etsin. Mualar'ın halaba har götürdü fakat çocuklarına bir lafın bir şey vermez dedi. O Biz dedi, gün işin hast hataba müracaat etmediniz. Ne diyor, o emir ki milletini bilmez, ondan ne hayır gelir. Madem ki hilafeti üzerine yüklendi bu emaneti, onun bizi bulması lazım gelirdi. Ben gireceğim ama ayağına dedi, Ağlayarak oradan çıktı dışarıya Betül Mali müsibine geldi bir çuval un aldı bir tesliyeyi aldı unu sırtına çuvalı ve eline de tesliyeyi aldı ya tesisiğini İbn Abbas diyor ki ya Emir el Mümin bir tane sırtında bana ver dedim diyor Çünkü ağır oldu çok ağır seni sırtında kaldırmak ben hesabını üzerinden kaldıramazsın bu vaziyetini ben taşıyacağım dedi diyor ve gittik o hanımın hanesine biz kendisi. Ateşi üfledi. Üflerken ateş sızladı. Sakallığın bir ucu yandı. Bir miktarı yandı. Karol da sakallığın Sonra ağlayarak dedi ki hanım diyor Ömer Ebu Hattab benim deseydim senin bu halini. Bugün öyle senin bir şekilde bırakmazdım. Yarın lütfen şeye gel. Beypil Mali Müslibi'ne senin ismini kaydedelim. Hani bu şekilde Allah'tan korkarlar idi. Vefatından altı ay sonra rüyada görmüşler Ömer Ebu Hattabı. Allah sana ne muamele etti demişler. İyi dinler. He. Şimdi hesaptan kurtuldum, demiş. Yüzü sapsarıymış. ''Niçin muhaza oldun ya emir-el müminin?'' demişler. Demiş ki, bir yular vardı, deve yuları, askeri yeni, bunu birkaç defa koptu, diktirdi, koptu, diktirdi. Sonra gene dediler ki, yuları koptu, artık bırak yeni yenisini takın diye söyledim, demiş. Halbuki o yular bir defa daha kullanıl kullanabilirmiş. Milletin malını niye dışarıya attın diye beni muhaz ettiler, demiş. Bu Ömer'in ki adaleti, düşmanla tarafından tasdik olmuştur. Ömer'in İbn adaleti, düşmanla tarafından tasdik olmuştur yani. Hatta bir zamanlar, Kenedi demişti ki, burası beyaz saray değil, Ömer'in kulübesi demişti. Yani adalet demek istiyor, adalet yerine tevziye olan yer demek istiyordu yani. Düşmanı, dostu, Ömer'in İbn adalete adaletine hayrandır yani. Böyle olduğu halde hakdan buş bile korkarlardı ki Peygamberimiz ona demişti ki on kişi bunlar. Siz ne yaparsınız yapınız, ehre cemetin, ehre cemetsin bulurmuş. Yani cennette tek kişi olan on kişi bunlar. Böyle oldu halde. <gülüyor> Yine şehirlerden Ali bir talip Hazretleri şehir ettiler kendisini. temsilcileri var, iki yavuzlar omuzları çürümüştü. Etlerin üzerinde. It iplerin yerleri vardı böyle buralarında. Sordular, sordular. <gülüyor> İmam-ı Hasan buyurdu ki, ''Herkes Küfe şehrinde, Ürpiye vardı.'' Yakıt-ı şah ''Sırtına öteveri ayıklanır.'' Kendisi bir zatiyi fukarayı müslimine taşırdı gece. Göstermedi kimseye. ''Ve omuzu çöğmüştü.'' Bu şekilde. Onun Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylemiş, Hz. Aliye, ''Seni sevenler, mü'mindir, bu buğzından münafaktır ya.'' demiş. Hazreti kerama olan şey şeyi sevenler gönü müydü? Efendimler münafıktır demiş. Bir gönül ittika sahibi olmazsa o gönülden hayır gelmez. Orası ya yani kalp denilenmesine ya şeytanın evidir ya rahmanın evidir. İttikalı gönüller, mutlakı olan gönüller rahmetle, mürüvvetle, sabırla, Hilmiyetle doğulur Şeytan, küfür evleri yani Şeytan'ın sakin olduğu evler ki kafirlerin kanlarıdır, Mianlukların kanlarıdır orada ise haset, buz, kim küfür bile doğudur. Yine Hazreti Şahihül Ayetten Cemaldira Ayet bir manakil söyleyin size, Sahih. Şahavete bir nişane olmak üzere. Selman ve Farisi Hazretleri dün bir gün diyor Hazreti İmam'la beraber gidiyorduk. Bir sahil çıktı önüne Şahı Merdan Hazretleri İmam Ali. Ya Ali Şeyh Emdillah dedi. Bana döndü dedi ki Selman o ekmek torbasını bu fukaraya ver. Ya İmam ekmek torbası devenin üstünde biraz deveyi yıktıralım sonra vereyim. Lüzum yok. Devesiyle ver dedi. Devesiyle verdi. Ve bunlar bu zevat-ı Ali yani bunların keramatından, hallerinden, denizden bir katre, şemsen bir zerre olarak size ihbar ediyoruz. Bunlar haktan korkuyorlar bunlar işte. Girdik bir bu zevat-ı Ali Kadir, Allah korkusuyla. Hakkın bir nevar almış. Deveyi verdim bu karaya. Sonra Hazreti İmama sordum. Ya İmam, devenin yuları elimde deseydim ne yapardım? Seni beraber verdim dedim seyredemem. Allah etmesin demiş. Sonra, sonra efendim, köle olmak cihana sultan olmak da benim için eftendir diyor Semmanın Fahisi Hazretleri. Radiyallahu an. Onun için gönüllerimizde Allah korkusu bulması şeraitendir. Mümin olanın imanı olan kalbinde iman. Muttakî olan kimse Allah korkusu olan kimse kimseye fenalık yapamaz. Adaletten ayrılmaz. Mürüvvet sahibi olur. Ahür sahibi olur. Malum ya Üç alameti vardır. Müminlerin de üç alameti vardır. Münatıkların alameti yalan söylerler. cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hepimiz hazretlerinin sırdaşı vardı. Hüseyfetül Yamani hazretleri. Allah bana onun kabrini ziyaret etmek nasip kıldı. Ve ondan size selam getirmiştim diye. Hüseybetül Yamani, Abdullah el-Ensari, Cenab-ı Selman-ı Paris'e yatıyorlar. Allah size masif etsin. 15 kilometre bir yer şey kürüyor. yolunda yani. Bu Kuzey ül Yemani Hazretleri çok acayip. Bu Bağdat Bağdat ihtilale olmuştu. Kasım geçmişti. Abdül-i Ahmet'e falan. Ben kitapların birinde baktım. Bu hadise yazıyor. Daha bundan bin sene öğret. Olacak hadisatı. Sure-i Şura'da Cenab-ı Hak bunu haber veriyor. Şura'nın altında o haber veriyor ve bak şimdi diyor ki Hüzeydetül Yemani ve i̇bn Abbas oturuyorlardı beraber. Bir adam geldi. Tâsîmîn. bir müteşâbihat ayetlerdir. Herkesin belki zevkine gitmeyecek <gülüyor> konuşacağımız ama ehli için çok mühimdir. Efendim? Ve öğrenelim yavaş yavaş. Tasinnin bunların teşabbihatı bu andan Elif bunların manasını Allah ile Resulü bilir, halk bilemezler. Belki ilimde müsuc bular, ilimde mürad da kitap okumak değil ilim. İlim ilim hakkı bilmektir, ilim ilim hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmesin yani okumaktır. Allah'ı bilmeyen alim değildir, cahildir. İsterse kamyon dolu kitap dersi götürürsün hiç. Hayvanın sırtındaki yük gibidir o. <gülüyor> İlim, Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, Allah'ta olmaktır. Hakkı kendine bulmaktır yani. Bunu bildiğim vakitte ben Arafa nefse fakat, Arafa Rabbe, mesele kalmaz. Gendi zat, dedi ki i̇bn Abbas'a, ya i̇bn Abbas, i̇bn Abbas teygamberimizin amresi oğul. ve i müfessirin, yani kuran tefsir edenlerin reisi, başı. Bu tahsimin ne demekti? Dedi ki, ümmet bunu bilmekle mükelleh değildir. Git başka şey ara, sorma bunu dedi. orada oradaydı. Bu huzeyid de Yemani Hazretleri, peygamberimizin sırdaşı. Peygamberimiz, eshabına bildirmediği bazı hususları bu Huzeyfe Radiyallahu anh Hazretlerine bildirmiş. Çok mühim bir adam. Yemenli bir zat bu. O çağırdı o zat. Gel buraya. Ben sana tasimini haber vereyim. Kıyamete yakın bir mehir geçen, bir şehri ikiye ayıran, ortasına geçerek şehri ikiye ayıran bir şehir olacak. O vakit Bağdat daha Mahmurdı diye yapılmamış. Orada Ali Muhammed'den birisini sabaha karşı kat edecekler. Sonra onları katilenleri de yine sabaha karşı ateşle kat edecekler. Bu ne demek istiyor? Bir müterbi bu demiş. Öğren git tamam. Sonra bu hadise olunca yani makam sahip bir zat bana gelmiş dedim, ya bu hadise var bizim tefsirlerde bu hadiseler. Bir balıdehali ne diyorsun dedim bana. Var mı dedim ve tefsirleri açtım. Efendim şeyde de var, tabirinde de var. Efendim ikisi tefsirinde de var aynı şey. Açtım öyle gösterdim. İsmiyle beraber Abdülilahiye kayıt var yani. Da efendim sallallahu aleyhi ve sellem haberi mi tefsir bir bir tarih. Tefsir evet 300 tarihinde falan yazılmıştır. Tabir tefsiri yani. Oraya kaydetmişler. Yani Hüseyin böyle esrar-ı ilahiyi bilen Peygamberimiz ona haber vermiş. Hatta diyor ki hatta Peygamberimiz Ali mi Cemal'e geçtikten sonra Huzeyfe bir kimsenin namazını kıldı mı? Ben kılardım diyor. Huzeyfe namazına gelmediyem ben de gelmezdim. Çünkü münafıklara o biliyordu. Peygamber de haber vermişti salallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe de yalnız. Huzeyfe'nin münafıkların namazını kılmıyordu. Bakar diyor Huzeyfe'ye. Huzeyfe efendi namaz kılarsa ben de onun namazını kılardım. Huzeyfe de kılmazsa ben de kılmazdım diyor. Ashere 25'den ödevle hatta söylüyor bunun. Yani radiyallahu aleyhi ve sellemiz münafıkların yani muttakilerin üç şartı vardır. Bir, kendine yapılan boğuzu affeder. Yapılan levme kulak vermez. Ona küfür de etseler, sözler de cevap bile vermez. Ve affeder. Malum ya. Hazreti Hasan Radiyallahu anha dedim hazretleri sofrada oturuyormuş. yemek yiyecekler cariye çorbatasını aldı, Hazretin İmam'ın üzerine getirdi. Başından kayıyor. Hazretin başını kaldırdı derdi. Kaynak çorbatası, tası İmam'ın başına geçti. Kaynak çorba. Hemen hazret Hasan Kudret ne yapacağı malum değildi fakat köle korktu. Cariye korktu. Şu ayeti okudu. Ve nezine yünfikuna fi's saraybi darr ve'l kazimi min el dedi. Manası şu kimseler ki, geniş zamanda ve dar zamanda, yani kıtlık ve bolluk zamanlarında Allah yoluna infak ederler. Gayızlarını yutarlar, asavir işleri vakitte asaviyetlerini dışarı vermezler, yutarlar sabrederler yani. Bunu okuyunca, dedi ki gayızımı yuttum dedi Hazreti Hasan. Anladı cariye. Gayızımı yuttum, hadi kim iman vuracak değildi. Çorbayı başına yiyince, sıcak çorbayı yülemek deyince de korktu cariye, beni vuracak diye, dövecek beni diye. Yani zaten jalemi ayet okudum. Ve lizine infikona fi sırayı ve dara. Yani da bırakır zamanlar ve dar zamanlarda Allah yolunda infak ederler. Sonra Kazi min gayızlar. Gayızları yutarlar. Deyince, imam tebessüm etti. Gayizimi yuttum dedi. Ve afine an ins ya imam dedi. Gayizmi yuttu mu ben affetti mi demek istiyor yani? Efendim ne asaf ederler? Yuttu suçluları. Dedi ki, af et, dedi. onun üzerine cariye şu ayet Vallahi Valla yuhum bil muhsin. Allah ihsâlenleri sever dedi. Sever deyince, Hz. İmam buyurdu ki, seni ben azat ettim. Yok ya İmam dedi. Ben senin kapında sultanım dedi. Buna evmak istemiyorum dedi. Beni azat etme. afet bana karşı yuhum. Af ettim, Hepsi böyledir. İmam Ali Kerrem Allah'a ve şeyde böyle. Aa. Hepsi böyle, muttakilerin. Bunlar mutlaki sıfatları. İmam Ali keramallahu meşe, bir vurdu İbn-i Nurcan denemen herif. Ki pe, Hazreti İmam'ın handebesiydi o, hadimiydi. İmam'ın hizmetine bakardı. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye söyledi ki, bu seni vuracak. Sana hizmet edenlerinizi at seni vuracak. Şehir yiyecek seni, İmam Ali. Bunu işitince bir adam dedi ki, ya İmam, beni katlet. Bir bu suç benden zuhur eylemeye, Hz. İmam buyurdu ki, bir adam suçu işlerse ona hüküm olunur. Suçu işlemeden herkes aynı suça namzat olabilir. Ama suç meydana gelmedi ki o ona hüküm veriler. Sen bu işi gör ki sana hüküm veririm. Zaman geldi, havaricilerle beraber, haricilerle beraber. Hariciler, Hz. Ali'yi tekbir edenlerdir ki onlar, Hz. Ali'yi kim tekbir etti? Kendisi kabul oldu. Haşa ve kendiler. Sünniler, bütün esaba hürmet verirler baştan önce. Nasibiler var, bir takım şeyler vardır, kollar, hepsi Allah'a gider. Ama bu hariciler haindirler. Binaenize Cenab-ı yani Hak Hazreti Ali kerimallahu aleyhi ve sabah namazında, sabah namazında vurdu. Mescitte vurdu. Namaz kılarken vurdu. Tam i̇mam Ali Miraç'taydı, Hazreti Ali arkadan, sırtından. Zaten Cenab-ı i̇mam Ali katiyen sırtına zırh koymaz muharebede, göğsüne koyardı yalnız. Çünkü düşmanı hiç sırt çevirmiş. La feta illa ali, la seyfi illa zülfikar Peygamber bu havamı vermiş. Hatta kıyamet günü kadar bütün ne kadar gaza olduysa Hazreti Adem'den ve olacaksa hepsini ecri hepsinin Ecrü Hatta Ali'ye verilmiştir. Hepsinin Ecrü'ye. Arkadan vurdu. Sonra götürdüler İmam'ı, yakadılar ve Gittiler getirdiler Huzur İmam'ı. Dedi, yavrum ben sana ne yaptım yani, ifetini mi dokundum, ırızlamın, malına mı? Bunu sorması düşmanları tarafından mühaze olmasın i̇mam Ali diye. Şimdi belki iftira edebilirlerdi. Şöyle yaptı da onu vurdu falan diye. Haşa haşa ya İmam dedi. Sen benim ne ırzıma ne malıma canı dokan Peki niye bana layık gördün bu kılıç vurmayı? El hükmü lillah dedi. Hüküm Allah'ındır dedi. Deyince Hazreti Ali buyurdu ki hak niyeten batul dedi. Götürün bunu hapsederiz. <gülüyor> Götürdüler o zaman da hapsettiler. İmam-ı Ali'ye süt getirdiler. Hazreti imam sütü içmedi. Mutlaki çünkü bak. Dedi ki, ya İmam sütü niye içmiyorsun? Dedi ki, zindanda bir garip var. Ya imam hangi garip? Beni vuran dedi. Onun yüzüne hiç siz bakmazsınız şimdi. Götürün sütü ona ver, onun karnı açtırdı dedi. İçmedi sütü ona gönderdi. O hain içmedi sütü. İçine zehir koydunuz dedi. İmam-ı Alem'e buyurdu ki, Ehl-i Beyti Mustafa böyle zehir kurneye tenezzül böyle şeylere? Niçin bize itimat etmedi? Niçin bize muhabbet etmedi? Dini niye ki suizan etti? Biz mürüvvet ehliyiz, öyle şey yapar mı yeriz? Eğer diyor bak i̇mam Ali Aleyh-i eğer diyor İbn-i Mücem, verdiğim sürü iseydi, bana hüzzan etseydi yarın kıyamet gününde ayağımı cennetin eşiğine koyarım, koyar idim, İbn-i Mülcem'i e cennete sokar sonra kendim girerdim diyor. Allah Allah. Bunlar eshabın, mutlaki olan cevaatı Ali Kadir'in eshabın ve Allah'a mukarram olan ve bak ı Hak tarafından tecrüven cevaatın ehval-i ki biz de Muhammediyiz. Resulullah'a bağlıyız, bunların ahlaklarıyla mutahakkik olmamız lazım gibi. Evet, müminlerin sıfatlarını sayıyoruz. Boz edeni boz etmez, mahrum edeni mahrum etmez, kendisine üzülmedeni affeder, kendisini terk edeni terk etmez. Resul bunu böyle tarim buyurmuş. Bizim üç ahvalimiz vardır. Bize tabi olan, levayr-i olacak olan zebatın da bu üç şeye layetmesi lazımdır. Bizi mahrum edene biz mahrum etmeyiz. Bize bu zedeni biz affederiz, bizi terk edeni biz terk etmeyiz diyor. Acaba anlatabildim mi? Allah Allah. Münafıkların da alameti üçtür. Hatta dört, Ebu göre dörttür. Söz söyler, yalan söyler. Söz söyler, yalan söyler. Yalancı adam münafıktır. İsterse hacı, ister şeyh, ister hoca, ister bilmem ne. Ne olursa olsun. Çünkü ölçüyü veren Resulullah Efendimiz'dir. Ne ı Adem'dir. Allah'ın Habibi'dir. Hulûb'un evveline vel ahirene cami olan Fahri Risale'dir. Ölçüyü veren. Bizim ölçümüz odur. Kur'an ölçüsüdür. Kur'an gözüdür. Münafık yalan söyler. Ülema iki ayırmışlar sonra. Ameli münafık, itikadi münafık diye söyle. Münafıktır, bitti. Yalan söyleyen münafıktır. Bir emanete ihanet eden emanete ihanet eden kişi münafıktır. Sözünde durmayan münafıktır. Ve evhu bil ahdi izâ ahaddüm Allah'a Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı soruyor ki ahdını zehualin üzerinde durur. Dördüncüsü Kızdığı sen serbeder, küfür eder insana, sinkefile şundan, kötüsüzler söyleriz, münafık alametlerindendir. Dördüncü bu. Ancak için mümine layık olan dillerini küfürden, setten temizlemektir. Bir mümin kardeşinden bir buğz görürsen, onun hakkında kafir değilse eğer, onun hakkında katiyen kahricin dua etme, ıslahına dua edeceksin. Vazifen budur. Allah! Allah. Şu dua esnasında kılın namazdan sonra yapmış olduğun müracaatta duada ümmeti Muhammed'in rahmeti için, onların ıslah olması için, onların hayırları bulmalar için dua etmekle yükümlüsün. Kafirden gayrına hatta kafirin hayırlı hayırlısı olursa ona dua etmek lazım. Ya Rabbi imanlarla şereflendir diye. Acaba da mı? Allah Kafirin dahi kafirin dahi hayırlısını gördüğüm vakitte ya Rabbi peşuna iman nasip etti. Çünkü bir zaman olur, saat olur, dua müstecar olur, şakiler said olur, kafirler imbin olur. Bazen de döner. Akşam beli olur, sabahin kafir olur. Akşam adil olur, sabahin zelil, zelil olur, akşam aziz olur. Mülk, Allah'a hangi kuletindedir? Allah istediği gibi çevirir gönülleri ve gözleri <gülüyor> ve Onun daima Daima hak korkusunu kalbinden çıkarma. Akşam mühüminizin sabahine karşı defteri imanları için adamın sizi Onun için bak namazda görüyorsunuz ya Müslümanlar. Kılıyoruz namazı, içerisinde bir şimdik esarı var. Bilirsiniz ama tekrar ederim. Bir günde 40 rekat namaz var. ile vacibiyle, farzıyla. Her rekette bir elham okuyoruz. Bu elhamdan bir kelime var. İhdine sıratel müstakil. Sıratel lezine el aleyhim gayril mağdûlü <gülüyor> aleyhim Manası bu. Ya Rabbi sana varan, rızana eren cennetine giren, senin cemalini gören yol üstünde bizim ayaklarımızı sabit dikkat edemeyin. ayaklarımızı kaydırma, İslam'dan bizi korkma diyorsun. Kalbin lazımdır bu usta bu ayet-i okuduğum vakitte. Şimdi ne olacağımızın, akıbetimizin ne olacağı malum değil. Onun için Cenab-ı Allah Celle ve Tegir Hazretleri, e, hem korkacaksın hem ümmidini hakkın rahmetinden kesmeyeceksin bir alemiyle küsünzah edeceksin. Ama korkuyu da kalbine çıkarmayacaksın. Hak korkusunu adam gözyaşı akıtmaz. Kan dökmez. Muhatabını kendinden aşağı görmez. Muhatabın karşında bir kafir ise şöyle düşün: Buna son nefeste iman nasip olursa, benim imanım sen olursa ne olacak benim halim diyeceksin. Asi bir Müslüman ise, bak onun yaptığı efalden sen yapmışsındır, ona benzeceği bir şey yapmışsındır mutlaka. Binaenâla zalik, yapmadım ben yarın yapmayacağım ne malumdur. Ya Rabbi bunu affet, beni de bu yoldan düşürme ya Rabbi diye Allah-u Teala Hazretlerinden niyaz edeceksin. Senden küçük bir zatla konuştuğun vakitte şöyle düşüneceksin, bu çocuğun yaşı yirmi, benim yaşım elli, bu çocuk benim kadar günah işlememiştir Allah'a karşı. Beden temizdir durur diyeceksin, 20 yaşında daha ben 50 sene. Sen de düğünle konuştuğum vakitte daha küçük. Şöyle düşüneceksin ki bu adam 50 yaşında, ben 20 yaşındayım. Ben bunu kadar Allah'a ibadet etmedim diyeceksin. Bunun ibadeti benden çoktur diyeceksin. Müminler daima çünkü muttakiler kalpleri iman nuruyla münevver olan, kalplerine hak korkusu giren, hak muhabbeti gözler, ve kafalar böyle düşünür, böyle görürler, böyle işinirler, böyle söylerler. Gene Resuller, Rusuller, Resuller Resulü olan Peygamberler, Peygamberler peygamber olan Peygamberimiz. Gül Enbiya'nın başı olan Peygamberimiz, Efendimiz olan Peygamberimiz buyurmuş ki, ''Hikmet Allah korkusundur.'' ''Ve es-ül hikmeti Hikmetin başı hak korkusudur. Hak korkusu hak ol olmayan hakler, ondan onlar surete insan olup hakikaten hayvan olurlar. İstiyorsan nefsinin emanetlik sıfatını terk etmek kalbine haset kim koyma hele haset hiç koyma bırak orasını dünyada rahat etmek istiyorsan haset haseret etme size haset gam ve gustayı getirir niye o aldı o yaptı o büyüdü o paran fazla zengin oldu yani düşünürsen böyle sabah uykum kaçar. Cehenneme girmeden bir cehenneme girersin. Haset cehennemine yani. Onun için kalbinden hasedi, kini, hubb mali, hub cahı, gadabı, şehveti çıkart. Bunları çıkartırsan eğer, da kendi başına çıkaramazsın. Hakkın tevfikini ara. Allah'tan iste bunları. Çünkü sen kasab bir koyun gibisin. Ben kasab bir koyun gibiyim. Nefsten daha bir düşmanımız yoktur düşmanımızı cebimizde yanında taşıyoruz yani. Ya bir sevgili Halil Muhammed hürmetine gönüllerimizi sevmediğiniz sıfatlardan biri fakeyle, derdimizle oraya sevdiğin sıfatları hak et ve kalplerimizi nazar-ı ilahiye kıl ve bizi Habib-i Muhammed'den ayırma. Amin. iblis gibi tavdayılamayın. Ahır kelamımız Kur'an-ı Mecid keleme-i tevhid Son kelam kelim keleme-i olursa onunla makarını gideceği cennet olur Ya Rabbi. Cennet de kısım kısımdır. Cenneti efal, cenneti sıfat, cenneti zat vardır. Bizleri cenneti zata istiyoruz. Haddimiz değil ama istemek ya abi istiyoruz